kanlı pazarı hatırlayalım yani sayısız örneklerini ve sayısız pahalı katillerin aramızda olduğunu hatta siyasette yükseldiklerini 1945 sanlatmasını basanların İstanbul Teknik Üniversitesi tarabileri olduğunu aralarında cumhurbaşkanları başbakanların çıktıklarını unutmayalım altı yedi yediçü yapanlar halen yaşıyor kanlı pazarı yapanlar hala yaşıyor. 1970'li yılların haraman varar olaylarını, 80 öncesiki Sivası, 80 sonrası Sivası, Çorumu, sayısız satırlarla kalalarla insanların birbirini kesti bir ülkenin evlatlığı devletin terörü devletin himayesindeki terörü, sayısız örnek komando kamplarını, kontürgerilleri, ipi ocaklarını. Abdullah Çatlı'yı, Mehmet Ali Ağacı'yı, Oral Çeli'yi, sayısız tembol isimleri saymakla bitiremeyiz biz. Bu ee, ülkenin devlet kontrolünde, devletin imaya gördüğü katilleriyle birlikte yaşadık. O yüzden hiç şaşırtıcı gelmiyor. Yani onların korunması değil, hiç şaşırtıcı gelmiyor. Ee, Mehmet Ali Ağacı, Türkiye'nin en önemli gazetesinin en önemli baş öldürdü. Sonra Papa'ya suikast yaptı sayısız cinayetleri imza attı. Mehmet Ali Ağacı, İsaç'ın öncesi Ağacı aramızda Kahramanmaraş katliamının bizzatı uygulayıcıları devvekili oldular. Parlamençoya geldiler. Sayısız örnekleri vardır. O pala taşıyan etnafta yakında AK Parti'den milletvekili seçilirse hiç şaşmayın. Yani bunların örnekleri karşı karşıya hep yaşadık, birlikte olduk. Ama tabii ki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 Dikkatli davranmak zorunda. Öyle bir dil kullanıyor ki Başbakan Erdoğan. Yani dün yine televizyonlardaydı. Ve e, saymaya çalıştım. Ben geldim. 16-17 te televizyon kanalı Bir ben bir şirketin şeyine neyim? E, e, canlı yayınlıyordu. Yaklaşık son 2 aydır sürekli devam ediyor. Ve kanlı bir konuşma yapıyor. Bir bir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 Başbakan bu dili sürdürdüğü hissetti. E, bu çatışmaların kanlı noktaları ulaşmaması mümkün evet, e, değil. Dilini... açıkça provokatif bir dil ve bunu maalesef e, daha önce şöyle bir ayrım var gibi gözüküyordu. Ne dersiniz böyle bir yorum gibi bir şey yapabilir miyim? E, daha önce tek adam olarak konuşuyordu e, Başbakan bir ara yani seyahate Tunus'a, Kuzey Afrika'ya gitmeden gittikten sonra işte Abdullah Gül Arınç gibi farklı evet. e, sesler de görülüyordu. E, sonradan o tek adama dönüştü başbakan. Ama şimdi zaten yekpare bir bütün, monolitik bir gövde haline aldı. Yani e, valisi de, İçişleri Bakanı da. Başbakan yardımcısı. Başbakan yani. yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamaları... E, gördünüz mü bilmiyorum. Şu şekilde konuşuyordu. İnsanların burasına gelirse ondan sonra siz o insanlara engel olamazsınız diyordu. Palalı insanları kastederek Anka Haber ajansından geliyor bu. Haber soldan aktarıyoruz biz de. Bu şekilde konuşmuş. Ya, tabur komutanı e, haline gelmeye başlarlar. Bu dille devam ederlerse. E, dolayısıyla hemen o duruma, kötü duruma e, çok kısa sürede gelen bir toplum olduğunu yakın tarihten e, bilmeleri lazım. Gerçi onlar o dönemlerde başka mahvillere sığınmış durumdalardı ama e, bunlara yakından tanık olan bir kuşaktır. E, yani sonuçta bu toplumun içerisinde e, maça giderken döner bıçağıyla giden bir toplum e, belli kılcımlar e, üst üste gelince bu iş e, başka noktada rastırlar ve bu hiç istenilen bir duruma işaret etmez.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 Ya, yani polisle yan yana çalışan sivil vicilanteler ortaya evet, çıkmış demek durumda. Demek ki bir paramiliter e, yapı polisle eşkülüm halinde. Yani geçmişte işte kontrgerilla faaliyetlerini e, içerisinde yer alan e, milliyetçi gücü gruplara benzer bir oluşum söz konusu herhalde. Ya da, e, böyle bir oluşumu emniyetin koruduğu anlaşılıyor. Yani bu görüntüler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 İlker'in başbakanı. Bakın ben de %50'yi zor tutuyorum. Bunları salarsam diye söze başlarsa ala çıkar, satırda çıkar. Her şey çıkar diye. Evet. Için, e, yani bu çok e, berbat bir gidiş tehlikeli. hakikaten. Çok tehlikeli bir gidiş. E, fakat e, yani sokaklarda görünen şey o ki bu e, gezi direnişini e, başlatan bir avuç genç insan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 yerdim de e, patlamada bu denemenin üstüne geldi. Yani yargı üzerine tüm e, sizin e, odakları üzerine bir birlikte bir e, denemelerinde bulundu. E, bunun kimi alanlarında yargıda başarılı oldu muhakkak kimi alanlarda hala direniyet etmiş şeyler. E, ama bu bilelebet e, de böyle devam etmesi mümkün olmayan bir durum. Peki, bu tür uygulamalar e, meminiz, siz e, grupları bir araya, farklı grupları bir araya gitmek büyük bir isyana, etkiye, daft edilmez bir sürece e, e, zamanımız olmuş durumda. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Yani bu değil, bu yaklaşımları devam ettiğimiz önce paralar çıkar, sonra palaların karşısında başka paralar çıkar. Bu hiç hayra lanet bir değildir. Yani siz e, 75 milyonluk bir ülkesiniz G20 içerisinde dünya. Birisine bir entegrasyonunuz var. İşte finansal caddi 170 ülke ihracat yapıyorsunuz. E, Tabi bu lab, lab, lab. Şimdi turizm gelir gelmiş şöyle, cadda açılmış böyle vesaire. Böyle bir ülkede e, en Çünkü, önemli şeyinde, e, ilinde ve en önemli meydanında bu görüntüler zile e, bir şekilde bir sürdürmenizi.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 Ve çıkıp gidiyorlar mahkemeden, nöbetçi mahkemeden. Öldürücü bir silahla yani, kalabalığa e, atan insanlar. O zaman hani e, polisin kullandığı insanlar o zaman nereden ulaşabilirlikte olduğuna göre. He, öyle anlaşılıyor, evet. Değil mi? Evet. Evime gidip üzerimde yani, işin polis Durant aradı İkler gelmen. Nasıl emniyetin, jandarmanın kullandığı husurlar vardı. Benzer bir şey olsa gerek. Telefonlar ilk gel.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 ki mahkeme heyeti e, onaylıyor bu süreci ve da işte olmayan evet. Evet etkiler, maalesef o. hiçbir gazetede yazmadığı için öğrenemedik. Ne bir mahkeme diye geçiyor. Mahkeme diye geçiyor ama yani evet bunların da soruşturulması gerekir herhalde çünkü çok ciddi bir. Ya bunlar aslında bakın yani hepsi olarak. Enin ee, önünde üç tane seçim olan siyasi hareketi e, işleri kolay atlatamayacağını gösterir. Yani tüm siyasi e, tarih, demeyimler bunu gösteriyor. E, yani korku satır çıkartır. Dardan e, gitme korkusu. Her ne kadar bugün yani, toploman yani büyük halk yani, büyük çözümleri olmasaydı. Bunlar siyahat eder yakında yaklaşan arka arkaya seçimlerde iktidar partisi bu örneklerin da karşı karşıya kalacaktır siyaset olarak. Şimdi mesele siyasi olarak arayana da bunların çözülmesi. Ama satırı korumak bütün bu mücadeleyi meşru olmayan alanlara taşır. Bu tehlikeli durumlar Türkiye'de Ziyadesiyle yaşanmıştır ee, ve bunun bedelini ülke çok ciddi ödemiştir. Ee, hiç hayra elamet bir durum değil yani bu örnek. Bu örneğin dışarıda yansıdığı şeyler, e, akışları çok yüksek olacaktır. E, yani Bir de Mısır gibi aynı, Suriye'de bir savaş. Kısır'da iç yani savaşın ışığında bir ülke. Suriye Üçünlük artık de... cehennemin ta kendisi. Yani dünyada yani... tarif edecek bir kelime yok cehennemden başka Suriye'nin içine düştü ve Dışişleri Bakanlığı'nın da şeyi çok iyi hatırlıyorum ben. Bundan ne kadar zaman önce yaklaşık 8 ay önce falan bu bir, bir, bir iki haftaya biter falan şeklinde konuşuyordu ya da en fazla aylara yayılır diye bir hesap yapmıştı fakat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 Evet endişe verin. Mısır konusuna da yani bir 3-4 dakika içinde de Mısır. Ya o zaman yani gerçekten ben tabi e, şöyle e, şöyle mesela, yapalım isterseniz e, Ali Bey. E, bir, Mısır meselesini de yarın sizi konuk olarak alalım. <gülüyor> ne dersiniz? Otur. Siz bu konuyu ele aldınız, incelediniz. çalışmıştık. <gülüyor> evet. Yani açıkçası Ordunun e, darbenin e, politik içerisini alamayacağı zaten net bir şekilde ortada daha da derinleştirici e, ortada böyle bir şeyin onaylanmayacağıydı ama Türk ordumuzun bugünki durumunun çok yönlü analizde tartışıldığı bir gerçek zaman yerinde var. Evet yani siz e, Mısır'a bakışını Türkiye'nin her zaman e, problemlerle marul olduğunu. Mısır sancı ne olmuştur ki? yakın daha cumhuriyet tarihi bulunca böyle bir takım böyle örnekleri e, buluyorsunuz. Sırı tahlil edememiş hükümetliler. Yanlış tahlil etmişler. Ve pek çok sorun yaşanmış. E, oradan başlayarak öyle bir şey. Evet Bir Mısır şey yapalım. Darbe, darbe de darbe diyelim. <gülüyor> darbe oldu çünkü. Ha. Ama e, bunun altından kalkabilecek mi ordu işte darbesi? Çok şey tartışılır. Bir darbe olmasaydı o yükselen toplumsal harekette Mursi'yi e, iktidarından ediyordu. Ediyordu zaten evet. Aynen evet. O, o çok önemli yani, bir mesele yani. Yani bu çok önemli bu ilgi bu, bu, bu özgürlük talepçileri tamam farklı kesimlerden Mursi memniyetsiz yani İhvan memniyeti zaten iktidarı devirme aşamasına gelmişti. Yani ordu bugün bu e, zaten bir e, Atanan insanlar yani Mursun atadığı insanlar, İran Kuvveler Başkanı da yeni gelen geçici Cumhurbaşkanı da. Evet Mesela bunları yarın konuşuruz. Yarın konuşurdu o zaman. Dokuz <gülüyor> buçukta görüşürüz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.